Memlekete giderdim çünkü insanları yine kendisi gibi insanlar bozmaktadır. Ebu Cehme bin El Haris bin Esim es ve isimli sahabi ensarla oturup kalkmazdı. Bir gün kendisine yalnızlığın fenalıklarından bahsedildiğinde, insanlar, yalnızlıktan daha fena dırlar dedi.